Ne demeli şimdi bir çiğdemin toprağı yırtışını seyredişi mi? Göğe mi dokunmalı, ucuna mı çörpe filizimi? Öyleyse karanlık sokaklarda koştuğumu düşün. Ay gene bir kadın gibi sarkıyor kendinize. Dirseklerimle böğrüme gömdüğüm titremeyi düşün. Oradan göğsümü kaplayışını soğuk bir terin. İlk sözcüğü anlamla birleştiren çocuğu düşün. Onun kavradıkça derinleşen şarkısını. Vay perçemine günün huysuzluğu dolaşan kısrak. Vay acemi öpüşlerden gövdeme boşulan acım tırak has. Telaş, kıvranış, parıltılı gözlerdeki atılganlık. Ya görevin ne senin görevin? Oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla? Ve benim nevresimim kararımı sakirden, rütubetten sarhoşsam gülümseyişler ağlayışlardan! Ve kaynak sularıyla üstüme yağan aydınlık hüylaları senden gelen ısıyla koruyorsam. Ne demeli şimdi, ey serçelerin sabahlarla bölüştüğü cıvıltı? Ey bir romanın olur olmaz yerinde dikkati çeken hayal! Kalbimi çevreleyen sevda gözeneği! Acıyış, şefkat, umursayış, hırçınlık seli! Beni düşün öyleyse! Beni hayretin ve karanlığın eşiğinde, Beni fitillerde başlayan bir fısıltı, Anında ilk satırını yazarken bir bildirinin, Kulaktan kulağa dolaşan haberlerin bağrında, eder camlarda değil bir bulutun seyrinde düşün burada ortasında sıçraya sıçraya kabaran alevleri